İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Bey, hoş geldiniz. Hocama bir sorum olacaktı mümkün mü? Buyurun efendim. E, Mekke'de namaz kılan bir şahısın önünden geçerken namazını bozdu, önüme kolunu uzattı. Sebebi ne olabilir? Onu bir öğrenmek isterim hmm. mümkünse. Evet. Yani, yani, namazını ederiz. bozdu. Namazını bozdu. Evet. Yani namazını bozdu derken kolunu uzattı önüme yani. Yani önünden geçmesin, geçmesin ki yani, yani, farklı de. oldu. Namazını bozmuş olmaz o zaman. Teşekkür ederiz. İyi evet, akşamlar tamam. efendim. Şimdi, Bunu neden yapmıştır diyor. Yani şimdi, anlam evet, vermemiştir hocam. Şimdi tabii şimdi kitaplarımızda bu zikredilir. Namaz kılarken namaz kılanın önüne kişi sütre bir engel çekmesi. Hatta hiçbir şey yoksa önüne toprak bir mekanda kılıyorsa dikecek bir şey bir sütre bulamamışsa en azından bir çizgi bir dairemsi veya düz bir Hı. çizgi. Çizilmesine dair, dair. Evet, Oraya, peygamberimizden e, nakiller mevcut. E, bunu tabii manevi boyutta anlamak lazım. Yani kişinin önünde ne, nereye yöneldi? Kabe'ye yöneldi. E, yani kıblesi Kabe istikametinde namaz kılıyor. E, burada bir engel konması önüne, yani o Kabe ile sanki kişinin arasında bir canlı varlığın e, bulunması o kişinin dikkatini dağıtır. Dikkatini dağıtmamak için öyle bir manevi çizgi yani bir sütre bir çubuk olabilir efendim dediğim gibi işte bir toprağın topraksa bir çizgi çizilebilir elle yani bir şey yapılacak ki kişinin kabeye olan istikametinde arasına bir şey girmesin. Mahalleyim yani o olarak. çubuğun veya bir çizginin manası burası benim tecde mahallemdir. Buradan e, geçtiğimiz özel, özel alanım, özelime girme. Hı -hı. Yani Rabbimle yüz yüzeyim, baş başayım anlamındadır. Onun için e, bir kişi namaz kılan önünden geçerken elle durdurur. Hı -hı. Elle, yani elinizi uzatırsınız, e, o kişi elinizi gördüğü zaman namaz kıldığınızı anlar ve durur. Ha buna rağmen o kişi ısrarla geçmek istiyorsa diyor ki e, mücadele etmezsiniz onunla. Hı. Yani siz namazdasınız, gereken işaretinizi verdiniz yapma geçme diye. Ama buna rağmen o kişi ısrarla geçecekse, geçiyorsa artık durdurmak için mücadeleye girmezsiniz. Çünkü namazdasınız daha fazla hareket evet. e, yasaktır namazda. Bunun içindir. Yani kişinin o özel alanına... Kabe ile kişi arasına bir şeyin girmesi kişinin dikkatini dağıttığından hı hı. dolayı elle ya da yüksek okuyarak da olabilir. Yani biraz sesi yükselterek de olabilir. Yani kişinin dikkati çekilir. E veya el hareketiyle de kol uzatarak da hı hı. engellenir. Ta ki kişinin namazındaki o huşu bozulması. Hı. Bu namazı bozmaz değil Bu mi? Bu namazı hocam? bozmaz. Bu şekildeki davranış namazı bozmaz. Hı. Peki yani garipsemelerinin sebebi galiba bizim yani Türkiye'de Böyle bir uygulama yok pek. Yani, yani Türkiye'de uygulama da ya. yok çünkü Türkiye'de önden geçme de yok. Yani yani bu da güzel. tabii ki. Tabii ki. Yani Türkiye'de önemli. memleketimizde e, camide namaz kılanırken namaz kılanın önünden kolay kolay geçmez insanlarımız. Uygun değil günah. Hı hı. Yani o namaz kılana karşı bir saygısızlıktır. Ha diyeceksiniz ki neden orada bu saygısızlık yapılıyor? Biraz da konuyu ıı, mahallinde değerlendirmek lazım. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce insan aynı anda namaz kılıyor. Eğer siz orada namaz kılanın önünden geçmezseniz, onun kılmasını beklerseniz, o bulunduğunuz yerden çıkamazsınız. Çünkü orada 24 saat sürekli namaz kılınıyor. Ne yapıp edip birilerinin önünden geçmek zorundasınız. Yani evet. mazeret var. Yani bu zorunluluk meselesi de göz önünde bulunduğunuz Mahsurat. Bu şekilde yapıldığında, kişi mecbur kaldığında, geçmek zorunda, hissettiğinde inşallah Allah günah yazmaz. Çünkü neticede kişinin ihtiyacı vardır, zorunludur, bir yere gitmek zorundadır, uykusu gelmiştir, acıkmıştır. Ee, onun için geçiyordur Kabe'de, Mekke veya Medine'de. Ee, onda anlaştı karıştırmak lazım çünkü oranın şartları bunu gerektiriyor. Evet.